Bağsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin güncüsü. Sesli Meram 336, Karşı Radyo 208. Bir meram, bir arz hal ve bir durum tahlili. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Ağırlıklı, siyasa, merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü, Karşı Radyo'da başlıyor. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Bugün konuşacağımız... Pek çok envanterden önce açık seçik bugün bir iflas söz konusu oldu. Memleket iflas etti hacı abiler, sevgili güzel kardeşlerim. Yani bir yerde ilan edilmemiş olan o devalüasyon sonuçta e, başefendinin inadı ve tiradı ile beraber ortaya serdikleriyle beraber. Ben ekonomistsem işte gereğini yaparım faizi düşürdüm şudur budur derken. Amerika'daki enflasyon 30 sene sonra ilk defa bir belirli bir rayice gelirken ki onları etkileyen pek önemli bir şey değil sıradan halk için ama olsun dünya genelinde enflasyon verisinin ilk defa doğru işte 30 sene sonra belirli bir radyonun üstüne çıkması söz konusu Amerikalarda. Türkiye'lerde resmi olarak %19'larda, %20'lerde, seyreden gayri resmilerde %60, %70 hatta %80'i ve ekonomi araştırma grubunun mesela ortaya çıkarttığı gibi 50'leri minimize ettiğimizde bile 50'lerde olduğuna dair rivayetler olan ve bu, bununla beraber bir yönelim, bir gelecek, bir asgari ücret belirlemesinin e, hareketleneceği bir zaman biliminde. Bugün yine çenesi düştü başamirin ve başamirin çenesi düşünce ne oldu? E, Amerikan doları TL karşısında yine hükmen galip geldi. %3.30 şu anda 12.871 12 lira 88 kuruş seviyesinde. Euro 14 lira 51 kuruş e, has altının değmeyin artık keyfine %3.05 tek bir günde. 138 lira 52 kuruş. Ha diyeceksiniz ki daha üstünü gördü zaten. Evet tamam bu bir yerde son bir ay kalmış bir dönem için içerisinde. Yani gelecek sene Ocak'ta Asgari ücretle işte asgari ücretine ya da aldığı maaşına net bir biçimde zam alacağını zanneden temsillerin bizler gibi e, kendi yanında kavrulmaya gayret eden ama evli ama bekar ama şöyle ama böyle ama genç ama yaşlı ama kadın ama erkek ama LGBTİ ama şu ama bu hepimizin birden hükmen yenik sayıldığı bir düzen ortaya çıkartıldı ve yerle bir edildi. Hayat duvara tustadı hani bugünün meselesi o. Hayat cidden duvara toslatıldı Veri memleketin ismi konulmamış bir iflası söz konusu edildi. Bununla beraber e, ülkenin de gayri resmi iflası var edildi. O fırtına hani ona da değiniriz. İstanbul'u nasıl esir aldı bugün Esenyurt'un, hani İstanbul'un çeşitli noktalarına, Çamlıca'sından işte ne bileyim. İstanbul yani koskoca ülke. Bu bildiğimiz tüm anlamlarıyla devletin ekonomik şiddeti, Yıkımı var etti. Aradığınız dış güçler bu yönetim katının da bizatı kendisi yazık ettiler her şeyi ve her güne. Ve bununla da gurur duyuyorlar. Bununla da hevesleniyorlar. Bununla da istikamet çiziyorlar. Bununla da gelecekler e, dair hayal görüyor. Ve bu hayalle beraber ilerlemeye çalışıyor. Ve bunu yerseniz işte ilerleyebiliriz diye gidiyor. Düşledikleri hayal ettikleri şeyin hepimizin ağzına sıçmak olduğu artık biraz daha vaki yarım ekmek satışının yapıldığı e, hani nasıl diyeyim kaçak geçişlerin önünün alınamadığı, elektrikten kıssan doğal gazdan kısamadığın acayip acayip bir zaman diliminin içerisinde neye yetişeceğini şaşırmış insanların kafaları kesilmiş tavuk gibi bir o yana bir bu yana e, deyim yerindeyse koşturduğu ama hiçbir şeye yetişemediği, hiçbir şeye yetemediği bir garip karanlığın içerisindeyiz ki televizyon ekranında Hani bunlardan bahsetmeyen ana akım medya işte her gün bir kırım, her gün bir katliam, her gün bir cinayet, kadına yönelik şiddet vesaire ya da insanın insana yaptığı şiddete dair pek çok haberi veriyor. Bunların bir sebeplerinden birisi işte bu ekonomik kırım. Bu ekonomik kırımı da var edip başamir ve başfaşist hedefin 2023'ü insanları işte bir noktada kilitleyip o insanları kendine muhtaç kılmak olduğunu gösteriyor ki bu rezilliğin altından bu faiz açıklamasına dahil inadın altından pahalılık gün bir gün artıyor. Hayat duvara tosluyor. Ve kimileri de para kazanmaya devam ediyor. BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu adlı kurum verilerine göre Ekim ayında Aktif büyüklüğü 7 trilyon 374 milyar 436 milyon yeni Türk lirası liraya yükselen bankacılık sektörünün Ocak-Ekim dönemindeki net karının 66 milyar 87 milyon lira olduğunu söyler ki bunun eski rakamla telafi edecek bir rakam haricini bilmiyorum. Bu tamamı net kar. Yani hepimizi kazıklamaya devam ediyorlar bu zenginler kulübü. E, varsılların ortaya serdiği işte bankacılık faaliyettir. Şunlar bunlar. Ve hala inatla başamir de diyor ki niye hala kadar vermiyorsunuz? Kim neyle nasıl ödeyecek? Nereye ödeyecek? Ne biçim ödeyecek? Buna nasıl uyanacağız? E, ah haberler ma haberler e, dalga geçmeye devam ediyor. Avrupa'da kriz büyüyor. Amerika'da ekmek bulamıyorlar. Bilmem nerede şunlar aç kaldı falan. Valla gayet güzel de eğer ki çok ufak da bir olsa dil biliyorsanız işte yaygın medyasını bile seyrettiğinizde Amerika'da hayatın hiç de anormal olmadığı ya da Avrupa'da hani diyelim ki benzin yok ama insanların gayet mutlak bir şekilde sırasını bekledikten sonra zaten cebindeki birimiyle kazandığından arta kalanıyla ya da ayırdığı bütçesiyle çok da rahat hayatını geçirebildiği en azından hayatını idame ettirebildiği afra tafraya gerek yok. Çünkü burada zaten her şey tersi istikametine gidiyor ve tersten biz güncelliyoruz. Onlar işte burunluğundaki boku yiyor falan. İşte onlar sıra bekliyor. ha Burada da sıra bekleniyor. Hafta sonu Halk Ekmek Kuyruğunda 2 kilometre yakın kuyruk vardı. Burada da sıra bekleniyor. Benzin en ufak bir zam geleceğinin intibası ya da lafı ortaya çıktıktan sonra insanlar kuyruklarda yığılmaya devam ediyor ve bununla medeniyet ölçüyoruz. Vay ki zamana Mystific Pieces of My Life Basic Recordings'den başladık bu hafta. Farklı ve alternatif deneysel yüzlerle ilerliyoruz. Space Cadet parçası gelecek Mystific'ten ve hemen arkasında haftanın en önemli parçalarından birisi Alexander Unspoken parçası Glitch Audio'nun A1 yani isim parçası. Kulak verelim. Sesli meramdayız. Karşı verelim. Karşı da devam ediyor kendini tekrar eden bir döngü var dedik ki işte ekonomik yıkımın yanında işte bu e, sistemin var ettiği ve artık görmezden geldiği bir deprem gerçeği de var. deprem gerçeğinin kıyısındayken tropik iklime doğru yavaş yavaş koşar adım giden ülkede bugün fırtına vardı lolos fırtınası tabii ki İstanbul menzilli olarak değerlendiriliyor ama işte bütün Marmara bölgesinde hemen hemen etkilemediği yer yok. Hemen hemen işte vurmadığı, etmediği ya da yara vermediği bir yer yok. Birçok şeyi etkiliyor. Düpedüz hayatı duvara tostatıyor. İster doğa ister acımadığımız için belki de. Bu da başka bir yöntem. Tabii ki çünkü insan ne verirse onun karşılığını alıyor. Sen doğaya yaşamak için ya da doğanın varlığını muhafaza etmek bir yana onu çürütmeye gayret edersen karşılığı da çok ters ve çok acı geliyor bugün 4 kişinin öldüğü, 20 kişiye yakın insanın da 20 yani dersem 20 civarında insanın da ağır yaralandığı ya da yaralandığı bir güncellik vardı. Düpedüz hayat duvara tostu. Bir değil. Doğrudan muktedir yeni ülkesinde o hayat pratiğinin topla çürümesi artık lafı değil, hakikat kalınıyor. Ve bunu da görüyoruz her defasında ama öyle ama böyle. Bir doğrunun dahi varlığına tek bir gün olsun tahammül edilmeyen menzilde emtiaların bir inip bir çıkmasıyla o asgari yaşam tahvilinde çürümeye terk edildi, ediliyor. Duvara toslayan halkın gümbürtüsünü hala saraydan duymayanlar eliyle o bahis hakikat kalınıyor. Geleceği şimdinin tam da ortasında yıkılan, gasp edilen, yok sayılan menzilde çürümenin neticelerinden birisi o duvara toslamaktır. Gündelik yaşam pratiklerinin zehirlendiği, devletin hala kullandığı ve sırtının sıvazlandığı zeminde... Devlet dinin eğlediği bahislerin birer insanlık suçuna evrimi kesintisizdir ve böyle bir toplamda ülke bina olunur. Bu kadarıyla var demiş bir kuşatma menzili gerçeğin ta kendisi kılınır. Dükle düz hayat duvara toslar. Kesintisiz bir tırpanlanma ile birlikte hayat eksik gedik bir hal ve yola sokulurken oluşturulan ekonomik çöküş sineye çekilsin beklenir. Arasız, hiç fasılasız. Hemen her gün daha da eriyen bir asgari ücret, gün bir gün artmaya devam eden bir açlık sınırı söz konusuyken ki 11.000 sınırına yaklaştı açlık sınırı sanki hiçbir şey yokmuş gibi yapılmasıdır meselelerin bir kısmı ve tümden doğrudan hayat hakkında hiç edilmesi 84 milyondan çok küçük bir kesim hariç herkesin artık ücretli kölelik, yarı tok, çaş, hep eksik, hep yarım yamalak olmasının müsebiblerinin elinden çıka gelen şeydir duvara toslama hadisesi. Öyle bir hal, öyle bir hadisler toplamadır ki koca bir salgın döneminin ortasında dünyanın pek çok yerindeki yurttaşın hakları eksikleri tam tanzim olunurken bizden İBAN ile para isteyen bunu çabalayan bir yönetim katının eksiksiz herkese takdimi olarak çıka getirdiğidir artık duvara toslamak ki ona da yeni işte payandalarıyla beraber kurdukları düzenin devamlılığı için ortaya arz ettikleri de karşımıza çıkıyor ki ekonomik çökertmenin artık aralıksız kılındığı bir sahnedeyiz. Ne çalışıp çabaladığımız o işlerimizden elimize geçen meblağ bir çıkartmaya yetiyor. Ne işten sonra kendimizi ayırdığımızı sandığımız zaman diliminde var bildiklerimiz kendimizi mutlu kılmaya yetiyor. Yeni konuş diliyle başamirin şahsına münasül ülkesinde ekonomi kitabının yazımı güncellenirken bir kere dönemmiş olana geri dönen dolar 13,5 lira karşılığında var edilir. Onu yani bir kere gördü orayı bugün işte bu tek bir satırlık konuşma ve müdahale edeceğim. İşte faizi indirmeye devam edeceğiz. Bununla mücadele edeceğiz. Düşmanlar, dış mihraklar, güçler, funlar, funlar, funlar derken 12.820 ilerlemeye devam ediyor dolar bir anlamda. Bu yani doların MTI olarak cebimizde bulunmasının bulunmamasın ya da 13.5 görmesinin hiçbir önemi yok. Bu şöyle takdim edeyim diyeyim. Ee, Cebinizde dolar varmış, sterlin varmış, pound varmış, pırlanta varmış, altın varmış, o varmış, bu varmış. Hiçbirinin bir önemi yok. Tabii ne? Ee, sokağa çıktığınızda harcamaya başladığınız ilk adımdan, nefes aldığınız ilk adımdan bir bardak bir şişe sudan atıyorum. Bir bardak çaya ya da bir bardak kahveden işte markette alışveriş yaptığınız iki tane domates, işte 100 gram beyaz peyniri, yarım ekmek bilmem ne. Bunların hepsinin birden artması demek ki geçtiğimiz hafta işte fırıncıların isyanı vardı, ekmek, için unun maliyetlerinin sürekli artması ya da bugün bir kahve eksperinin kendince e, 60 liralardan 200 liralara nasıl çıktığını kahvenin fiyatını sorgulayabilmesi ya da herhangi bir şey alışveriş yapıyorsunuz. Alışkanlığınız olan güzel bir şey atıyorum mesela bir viski e, 60 liralarda 35'likler vardı. 60 liralar, 75 80 liralar, 80 liralar, 95 100 liralar. Şimdi 100 150 lira arası ve ki bizim programı yayınladığımız günün ertesi çarşamba sabahı müjde de olsun devletimiz. yüzde %5 daha zam uygun görmüş mesela. Mesela yani sadece bu hani içkiye özendirmek ya da içkiyle ilgili bir problem değil. Ama en basitinden bir biranın bile 25 liraları ulaşabileceği söz konusu ediliyor. Varsız çıkın işin içinden. Bu tam eksiren bir şey. Hani atıyorum. E, içtiğiniz sigaradan tutun da yediğiniz işte herhangi bir e, kuru yemişinden çikolatasına şusuna busuna birçok şeyle ekleyebilirsiniz. Ve gündelik sadece asgari müşteriyi paylaştığımız pek çok şeyde hani bir tane pizza yemek bir tane bir dilim bir pizza yemek bilmem ne ya da tost yemek bunların hepsinin imkansıza koşulması demek. Yani o dolardaki her bir tırmanışı. Ya da e, iki kere, üç kere alabilirken artık tek seferde alabilmeniz. Ya da her defasında gidebildiğiniz, alışkanlık edininiz o kafeyi artık rüyanızda görmeniz demek. Ya da hayalini kurduğunuz XYZ marka, ister Android, ister malum iOS telefonu alabilmek için. Mesela ki e, Apple'da e, söylememizde bir mana yok zaten. Onlar biliyor zaten. İşte e, Apple'ın çıkardığı üründe 4-5 bin liralara kadar bir güncelleme yapıldı. Bunların hepsi, zamların hepsi güncelleme diye var ediliyor. Kerizleniyoruz. Ee, bunun fiyatını ederi artık bu demeye getiriyorlar. Yani siz isteyin alın, ister almayın. Ki bir haşırttı Blackboard'da e, seviyesi belirlenen işte gelecek seneki harçlarla ilgili mesela işte ehliyet değiştireceksiniz ya da ehliyeti kimliğinizle birleştireceksiniz. Belirli bir oranda belirleniyordu. Belirli bir oran belirleniyordu. Ya da işte pasaport yenileyeceksiniz. %36'larla belirlediler ki enflasyon olmayan memlekette asgari ücreti neyle belirleyecekleri Allah'lık garibe. Ama e, sürekli bir zam için seviye belirlenebiliyor. E, aklına estiğinde ÖTV zam getirilebiliyor ki mesela ÖTV içkiye de gelecek bir daha. Büyük olasılıkla ve orada işte asıl fırtına kopacak. Mesela sadece içki değil herhangi bir şey aklına istiği herhangi bir şeye başefendinin kendi şahsına ait münasır memleketinde böyle şeyler olabiliyor. Dediğimiz gibi pek çok şey var. Ve pek çok şey de hani o işte e, bu bugünkü lodos fırtınasındaki gibi başımıza örülen çorapları da pıtlatanak açık ediyor. Cherry Blossoms Alexander ve hemen arkasında Fredden Kinetic Losing You, Context Audio'dan gelecek radyoda devam ediyor. Biz bize konuşuyoruz zaten. Geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden birisiydi. Evrensel paylaştı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü İstanbul'da geçinemiyoruz diyerek sokağa çıkan çok sayıda insan e, gözaltına alındı. Bu da şu demek e, Geçinemiyoruz ve hükümet istifa noktalarını ortaya koyan insanlar ama öyle ama böyle engellenmeye çalışıldı. Geçinemiyoruz artık yeter diyenler sokaklardaydı. Ee, ve basit bir biçimde iktidarın muhalefetiyle beraber iktidar ve iktidarın muhalefeti denilen ama iktidarın aslında maymuncuğa çevirmiş olan işte faşist partinin ki hafta sonu onlar da birbirlerine girdiler. Hangi kanadın neresinden olduğu belli olmayan sevgili e, zırtapoz sürüsü <gülüyor> birbirlerine o kutsal at bayraklarla Bayrakların direkleriyle vurmaya kalkıştılar. Gözlerini oydular birbirlerinin resmen. Beter olsunlar. Sonları tez gelir inşallah. Ee, ve yiyip içip işte tıka basa doymanın o büyük rant pastasından bir şeyler elde edebilmenin halinin içerisinde yıllarca emek verip didinip emekli olduğunda bir huzura ereceğini zannedenlerin ya da ay sonunu getirdiğinde nihayetinde oh be biraz da kendime vakit ayırıp da şunu yapabilirim bunu yapabilirim diyen insanların Hiçbir şey yapamadıkları o sıkıntılı süreçlerin içerisindeyken onlar cümle alem keyiflerini keyif keka deyip yola devam ederken beter olsunlar birbirlerinin gözlerini oysunlar. Neyse konumuz o değil onları sinirlendikçe daha fazla şey söylüyoruz ama ortaya çıkan şeyin artık normatif ötesi bir yıkım oldu. Ve hani duvara toslama dediğim şeyin tam da o artık işte ne bileyim metrobüse binecek para yok akbile basacak para yok. Akbil dolduracak para yok. Ya da günübirlik şeylerden artık her gün makarna yemekten ya da her gün işte belirli şeylerde kota koyup atıyorum bir kilo şeker alabilirsiniz. Ya da bir paket şekeri alabilirsiniz. Bir paket kahve alabilirsiniz. Bir paket yağ alabilirsiniz. Ya da bir litre yağ alabilirsiniz. Ya da bir şey yağ alabilirsiniz. Ya da bir kutu işte Pampers neyse artık çocuk bezi alabilirsiniz. Vesaire vesaire uzayıp giden böyle bir kısıtlamalar bir karnelemeler. Ee, ekmeğin fiyatının her tarafta apayrı fiyatlara satılması işte onun karşısında ortaya çıkan şeyde işte Beylikdüzü'nden tutun da işte Kadıköy'üne Kadıköy'ünden tutun da Bakırköy'üne her yerde geçinemiyoruz sesleri ortaya çıktı. Ee, bunlardan önemlilerinden birisi de Kadıköy'de burada boğa heykelinin yürümesi engelliyor insanların. 7.30'da Geçtiğimiz hafta Süreyya operasyonu önünde bir araya geliyorlar. işlerini HDP milletvekili musafir oldu var. Halk ekmek derdinde sizin yaptığınıza bakın. Yaptığınız suç gözümüzün önünde insanların boğazına bindiniz der. Ki yani, haklıdır da eylem yasaklarına dahi açıklama yapan Emek Partisi İstanbul İğne Yöneticisi Deniz Tezel de TL'nin doğal karşısında yaşadığı değer kaybı yüksek enflasyon ve iğneden ipliği her şeyi yapılan seri zamlar karşısında İşçilerin ve emekçi halkın yaşadığı yoksullaşmanın her geçen gün daha da büyümesine karşı yapacağımız basınlar açıklamasında kaymakamının yasa bahane ederek keyfi biçimde engellemeye çalışıldı ve bu keyfi tutumu yasaklamalarını da kabul etmiyoruz der. Tüm halkımızı ekmek, özgürlük ve insanca yaşam talepleriyle birlikte sermaye iktidarına tek adam yönetimine karşı iş yerlerinde, fabrikalardan, mahallelerde ve her yerde ses çıkartmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz der. İti öğrencileri keza aynı gün e, bir eylemde bulunur ve doğrudan hayatın yani bir biçimde edilmesi ya da onun sınırlandırılması gayretinin neye dönüştüğü de artık ortadadır ve bunun düpedüz hayatında nasıl bir yolları tosladığı artık gizli saklı olunan bir mesele değildir. Hayatın akışının ortada yerinde var edilir bu. Düzenin her bir temsile bir bireye karşısına geldiği her pratin ya o yıkımı ve derdest etme halini içine taşıdığı bir kere daha ifşa olunur. 84 milyonda azdan az denilen %1 ile 5 arasındaki bir azgın azınlık ve devletin öncelikle ayrıcalıkları haricindekilerin hayat haklarının böylece tırpanlanmasına itiraz yüksek perdeden bildirilir her şeye rağmen. Onca canhıraç biçimde saldırılara, gözaltılara, işte hedef koymalara bunlar işte PKK sempatizanından atıyorum gülenci cemaatin bilmem ne gülencisi ne PKK'sı ne bilmem nesi açız diye insanlar ya öğrenci ya işçi ya emekçi. Yani kendi yağında kavrulanlar ya memur bir şey sonuçta hani ve bu MTA pastasının ortasında bu fiyatlar sürekli güncellenirken sözüm ona kurlar gerilerken habile birileri rant peşinde koşup yağmadan kayanmaya çalışıyorlar işte Polanesci'lerde ev almalar Kemerburgaz kantürilerde bilmem nelerden Türkçünün işte evlerinden birini ev, ev, el almalar bilmem neler ya da Türkçünün vergiyi mesela ya da vergisinden ziyade aldığı krediyi bile ödemediği bir Türkiye gerçekliğinde sen ben o bu şu 1 lira 2 lira ödemediğinde ya da borcunu birazcık ertelemeye gayret ettiğinde ya da ödeyemediğinde söz konusu olan şey bankaların işte daha net karları hepimizin gırtlağına çökmeleri demek. Ve bunun adı bir medeniyet bir ilerleme biz maşallah şöyle oldu böyle oldu demek. Ve hatta geçtiğimiz bakanlardan birisi de işte bu utanmazca ve arlanmazca bir biçimde işte biz geldiğimizde dolar 7 kata çıktı. Aksina memleket kurulundan beri 111 kat daha arttı falan. Hani ona bakarsanız yani ee, hani bir, bir, bir, bir sıfıra sıfırla başlamıştı ama şimdi gördüğümüz hali yuvarlasak da yuvarlamasak da hepimiz için birer kazık hepimiz için biraz daha eksilme, hepimiz için bir şeyleri erteleme ve yaş aldığımız müddetçe bu memlekette bize yaşam hakkının da çok görüldüğünün ve hazin sureti oluyor. Dediğimiz gibi 336. sesli meramın içerisinde sözcüklere sıkıştırılmış olanların ötesinde karşı radyodan 208 öznelinde anlattığımız şey bir hayat hikayesi ve buradan arta kalan şeyler o fırtınalar gibi fırtınanın bugün vurduğu işte Haldeki gibi hepimizin de çıplak gerçekliğini ortaya çıkartıyor. Hayat duvara tosluyor sevgili dinleyen. Fred ve Kinetic bu sefer Sidney Chapman'ı konuk ediyorlar. Want You There? Context Studio'dan gelecek. Arkasına Liquid Lab'e uzanacağız. Skeptis ve Polarized ikilisi Foybe Train'i konuk ediyor. I'm Down parçası. Bu da EP'nin A1'i. Kulak verelim sonra nihai I love you with the romance down my throat We can go. Türkiye'de her şeyi ikiye böldükleri gibi çocukları bile ikiye böldüler. Ak çocuklarla ak çocuklar. Ak çocuklar lüks, var, pudra şekerinin içinde yüzüyor. Aç çocuklar üniversite mezunu, işsiz, çaresiz, umutsuz. Ama o aç çocukların ak çocuklardan hesap soracağı gün çok yakındır. Türkiye'nin gerçeklerine dair yetkin bir meram. İnsanların çıldıkları artık bastırılamıyor. Halimizin perişanlığı da bir yerde ortaya çıkıyor böylelikle. Bu arada İstanbul Valiliği denilen kurum Lodos yerinde Lodos fırtınasında bir yabancı uyruklu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını teyit ediyor. 20 demiştik. 19 kişi. Buna da şükür. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün eğitimara verildiğini, kamu kurumlarında engelli ve hamile personelinde izinli sayılacağını bildiriyor. Aynı durum Kocaeli içinde geçerli. Yarın eğer ki bu programı dinliyorsanız şayet bu durumlar da geçerliymiş. Ve bu halde böyleyken ilerliyor memleket. Bu haldeyken böyleyken, böyleyken hala bir şeyleri dönüştürmeye ve yıkıma doğru evirmeye, çevirmeye devam ediyor bir ülkenin müştereklerini yıkanlar. Bu kadar keskinliğin geri dönülmeyecek ağır yıkımların sahnesini edon, adaletin tarih edildiği bunu da unutmadan söyleyeyim. Osman Kavala davasındaki tutsaklığa devam kararı mota, mota aynı şeyleri söylüyorlar. Ve profesör doktor Ayşe Buğra Hoca Osman Kavala ile beraber yaşadıklarını zaten anlatmıştı. Ufak bir kaçtıklamayla görebilirsiniz hayatların nasıl perişan edildiğini ve bu ülkeye inanan insanların neden bedel ödemeye, Mecbur bırakıldıklarını utanmazca, arlanmazca o insanların yaftalanmaya gayret edildiğini insan nefesi kesilerek görüyor. Başamirin bir yandan da faiz inecek öyle ya da böyle demeci gibi nicesiyle her gün Katar'a eklemiş olan yoksullaştırma hal ve istemi bir sabit kalınıyor. Böyleyken böyle bunca afaki bir halde düzen ekonomik yıkım halini bir çökertmeye dönüştürür. Hayatın duvara toslamasının her hali yaşadığımız günceyi kapsar. Bunca afaki olanın kıyısında ne bu gidişatın karanlığına karşı tedbir ne de o itirazları kâile alacak bir sistem ya da iktidar muhalefet söz konusu edilmektedir. Budur duvara toslamış olan hayat meselesi. Bunca hayalın bir biçimde müştereklerimizin talan olunduğu asgari yaşam isteminin çöpe basıldığı bir zeminde her nasıl bir yarın söz konusu edilebilir ki sahih ama sahiden. Tahakkümün Katar'a dizildiği duraksamak bilmeden var demiş. Her ile birlikte yaşamanın imkanları daraltılırken nasıl bir yarın söz konusu olacaktır ki sahi ama sahiden? Mesele geçinmek, mesele barınmak, mesele yaşamak hakça, adil, eşit olarak nerede, hangi zaman söz konusu olacaktır? Düşünüyor musunuz sahiden? Sesli Meram, karşı radyonun bize imkanlar dairinde sunduğu bir anarşist titreşim. Anlattıklarımız hepimizin hikayesinden birer kesit. Hak için, adalet için yaşayabilmek ve bunu fark ettirebilmek için bir titreşim, bir rahatsız edici program. Skeptic Spolarizer tekilisi. Anything for you. Haftanın vedasını oluştursun. Umudu var debilmek için mücadeleyi unutmayanlara şükranla görüşürüz.